Bisiklete binmeye çağıran 5 bisiklet grubu change.org/iklim Taksim i̇klim için pedalla adresinde bir imza kampanyası başlattı. İklim krizine neden olan karbon emisyonlarının %70'inden sorumlu olan kentlerde arabadan inip bisiklete binmenin sadece yaşam tarzı değil, artık iklim krizine karşı hayatta kalmanın bir şartı olduğunu altını çizen gruplar sıfır karbon kentler için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 Kentlerde bisiklet kullanımını arttırmak için belediye başkanlarıyla birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Karbonsuz kentlerin bisikletle mümkün olduğunu vurgulayan ve iklim krizine karşı karbonsuz ulaşımı seçen grupların imza kampanyası Change.org Taksim İklim İçin Pedalla adresinde. Çevre yatırımlarını tamamlayan santrallerin çalışmasına izin verilmesin diyen Change.org Taksim Temiz Hava Haktır adresinde, Tema, Zonguldak İl Temsilciliği tarafından başlatılan ve birçok kurum tarafından desteklenen kampanyanın temiz hava haktır talebine yönelik güzel bir gelişme var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar verdi ve temiz ve sağlıklı sürdürülebilir bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu kabul etti. Türkiye'de evet diyen ülkeler arasında yer aldı. Daha önce kömürlü termik santrallere çevre yatırımı muhabbeti verilmemesi için temiz hava haktır diyerek 2019 yılının başında başlatılan bu kampanya yasa tasarısındaki madde 50'nin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Ancak aradan neredeyse 2 yıl geçmiş olmasına rağmen özelleştirilmiş kömürlü termik santraller hala gerekli çevre yatırımlarını tamamlamadan çalışmaya devam ettiği için kampanya tekrar imzaya açıldı. 2020 yılının ilk 6 ayında gerekli çevre yatırımı olmadığı için kapatılan kömürlü termik santraller geçici faaliyet belgesi ya da çevre izni ve lisanslarla tekrar çalışmaya başladı. Ama hangi yatırımları yaptıkları ve emisyonların limitlerine uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Bu santraller hala çalışmaya ve koronavirüsü pandemisiyle boğuştuğumuz şu zor günlerde havamızı kirletmeye devam ediyor diye belirten Temozonguldak İl Temsilciliği, Birleşmiş Milletler kararından sonra da çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallerin havamızı ve suyumuzu kirletmeye devam etmesine izin vermeyin talebini yineliyor. 110 bin imzayı geçen kampanyayı changeorg Haktır adresinde bulabilirsiniz. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Ayvalık içerisindeki doğal ve kültürel değerleriyle olağanüstü öneme sahip 400 yıllık aya yani manastır kalıntılarının da yer aldığı Tavuk Adası'nda süren inşaata tepki amacıyla Change.org Taksim Tavuk Adası adresinde başlatılan imza kampanyasında bir gelişme var. Ayvalık koruma girişimi yürüttükleri ile ilgili şunları söyledi. Ayvalık Koruma Girişimi olarak Tavuk Adası'nda sürmekte olan inşaatı durdurmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turistik yörelerdeki inşaat yasağına ilişkin genelgesine dayanarak Ayvalık Belediyesi'ne, Ayvalık Kaymakamlığı'na ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok sayıda dilekçe vererek başvuruda bulunduk. Sonuç olarak inşaat 15 Eylül'de e durduruldu ve iş makineleri adadan çıkarıldı. 155 odalı bir yapı için adanın kıyı çizgisinin deniz dibinden ve adanın topografyasının Talan edildiğini belirten Ayvalık Koruma Girişimi konuyu takip ettiklerinin altını çiziyor ve ekliyor. Ayvalık'ta rant için yapılan doğa ve kültür katliamına izin vermeyeceğiz. Kampanya Change.org Taksim Tavuk Adası adresinde. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı barındırmış olduğu biyolojik çeşitlik nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından flora biyogenetik rezerv alanı yani bitki örtüsü açısından soy tükenmek ya genetik çeşitlilik Açısından tehlike altında olan canlı türlerini korumaya yönelik uluslararası düzeyde bir koruma alanı olarak kabul ediliyor. Change.org Taksim Milli Parklar Yanmasın adresinde Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver tarafından başlatılan kampanya bölgede yangın başta olmak üzere doğa tahribatı yaratacak her türlü riskli duruma karşı yetkililerin en güçlü önlemleri almasını talep ediyor. Burada bir yangın çıkması halinde büyük bir doğa tahribatının yaşanacağına dikkat çeken kampanya böylesi bir durumda binlerce hayvanın öleceğini, yerleşim yerlerinin tehlikeye gireceğini ve doğal güzellikleri kaybedeceğimizi vurguluyor ve ilgili kişileri önlem almaya çağırıyor. Yoğun insan baskısı koylardaki işletmelerde yakılan mangallar ve ormanlık alanda ziyaretçilerin içtiği sigaraların yangına davetiye çıkaracağını ifade etmiş Mustafa Ünver. Change.org Taksim.